tefsir dersimizde tefsir birinci sayfasında kafirlerin sıfatlarıyla ilgili olarak başlamıştık ve iki ayetin tefsirini işlemiştik allah Teala bu iki ayette beş, beş ayetten sonra beş ayette müminlerin sıfatını anlatıyor ondan sonraki iki ayette kafirleri anlatıyor ondan sonraki ayetlerde de allah Teala münafıkları anlatıyor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 Gunnarichin, forget muur. Nadan, chingu katamallahu ala kulubihim, wana semahim. Chingu alaatana en mesder. Allah tanan, ijatlerikhals is de etkil en mesder. Allah de etkil en mesder. Allah tanan, ijatlerikhals is in de etkil en mesder. Allah İkincisi de kainatta gördüğümüz ve yaşadığımız olağanüstü haller, daha doğrusu birçok şey aslında, hemen hemen her şey aslında olağanüstüdür de, biz sürekli gördüğümüz için farkına varmıyoruz. Güneşin çıkışı, batması, dünyanın dönmesi, yağmurların inmesi, nebatın çıkması, çocukların doğması, insanların gelişmesi, büyümesi, ölmesi, Bütün bunlar hepsi Allah-u Teala'nın birer ayetidir, birer mucizesidir. Ama bizler ta küçüklüğümüzden beri, doğduğumuzdan beri sürekli bunları gördüğümüz için alışmışız. Halbuki her bir şeyde Allah-u Teala'nın bir ayeti vardır ve her bir ayet Yüce Allah'ın hak bir ilah ve Rab olduğunu, en üstün bir yaratıcı olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Örnek veriyorum en basitinden yemek yediğimiz zaman düşünsek, yani bir insan yemek yediği zaman allah Teala onu nelerle donatmış, nasıl bu yemek yerken nelere ihtiyaç duy, duy, duyuyorsa, allah Teala bunları ona nasıl vermişse, örneğin, el, -el ellerini kullanıyor, parmakları var, şu baş parmağı kullanmasanız çok zorlanırsınız iş yaparken. <gülüyor> Sonra yemeği ısırırken <gülüyor> Allah-u Teala dişleri dikkatliyseniz kesici olan dişleri ön tarafa koymuşlar. İnce dişler vardır kesici dinler. Ekmek ısırırken, herhangi bir lokmayı ısırırken önce ön dişler ne yaparlar? Koparırlar onu. Ondan sonra arka dişler geniştir. Çünkü onun yontulması gerekiyor. Sonra dil bu dişlerin arasında bu kadar keskin olan dişlerin arasında senelerce ne yapar çalışır?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 iki tane boğaz var. Birisi nefes için, birisi yemek ve su için. Bunlar ayrı ayrıdır. Nefes alırken bir borudan gider. Yemek yediğimiz zaman, su içtiğimiz zaman da ayrı bir borudan gider. Tabii bir şey içtiğimiz zaman ve yediğimiz zaman hemen otomatikmen o nefes borusu ne oluyor? Kapanıyor. Hemen bir cihaz onu kapatıyor. Ta ki öbürüne gitsin. Eğer hatayla o nefes borusuna gidecek olsa ne olur? İnsanoğlu ölür. Ve dikkatliyseniz çok böyle hafiften böyle bir su kaçsa ya da bir pirinç tanesi kaçacak olsa nefes borusuna hemen otomatik men vücut ne yapar? Öksürür ve o yabancı maddeyi dışarı atmak ister. allah Teala böyle ayarlamış. Yani burası yanlış bir bölge, gidemezsin. Eğer böyle bir şey olmamış olsaydı vücutta hatayla giden o yiyecekler O reytekallar ve insan onu ölürdü. Bu kadar muhteşem. Sonra mideye indikten sonra yani muazzam bir fabrika. Onun böyle ayrıştırılması, vitaminlerine göre, vücudun ihtiyacına göre gönderilmesi, fazla olanların, ihtiyaç dışı olanların yani işletildikten sonra fazlanın atılması, yani her bir şey yüce Allah'ın azametini gösteriyor. Ama bizler tabii olarak yani doğduğumuzdan beri bunları sürekli gördüğümüz için Çoğu zaman düşünemiyoruz. Aslında her birisi çok muhteşem. İçinde mucize vardır. allah Teala'nın azametini gösteriyor. İşte bu kafirlerin kalplerine mühür vurulduğu için, kulaklarına mühür vurulduğu için ve gözlerine de perde çekildiği için Allah'ın bu ayetlerini göremiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i okuyup ibret alamıyorlar. Artık kilitlenmişler. Ancak allah Teala hidayet ederse kurtulurlar. Aksi halde kurtulamazlar. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ve onlara da çok büyük azap vardır diyor allah Teala kafirler için. Büyük bir azap hazırlamış. Evet, bugün işleyeceğimiz ayetler münafıklardan bahsediyor. Estaizu billah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Fakat onlar mümin değiller. Yukhadi'un Allah'a vellezine amenu, ve ma yegda'un illa anfusem ma me yeş'urun. Onlar Allah'a iman edenleri aldatmaya çalışırlar, fakat gerçekte ancak kendi nefislerini aldatırlar. Fi kulubihim maradun, fezzadehumullahu marada, ve lehum azabun elimun bimekânu egzibun. Onların kalplerinde hastalık vardır, Allah-u Teala da hastalıklarını da arttırmıştır. Ve onlar yalan söylemeleri sebebiyle de onlara elem vereceği azap vardır. Şimdi bu ayetler neyi anlatıyor bize? Demek ki bir grup, bir kısım insanlar vardır ki biz müminiz derler. İman ettik derler. Fakat gerçekte bunların imanları kabul edilmiyor. Allah katında mümin olarak kabul edilmiyorlar. Halbuki müminiz derler. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah derler. Namaz kılarlar, Müslümanlarla beraber oturup kalkarlar. Fakat gerçekte bunlar mümin değiller. Allah-u Teala imanlarını kabul etmiyor. Kimdir bunlar? Munafık kişiler. Bu münafık kişi kimdir, nedir? Munafık kısacası alimlerin tarif etmesiyle المناثق يخالف قوله في أله Sözü ile fiili birbiriyle çelişen Ve sirrehu ve alaniyetehu Açığıyla gizlisi birbiriyle çelişen Ve medhalahu ve mehrejahu Çukuşu ve girişi Farklı olan Ve meşhedahu ve mehribehu Hazırken bir tür Burada derken başka bir tür olan Yani iki yüzlü kişiye Münafık demişler Ve nifak iki kısmı ayrılıyor Büyük nifak var bir de küçük nifak var İslam dininde Çıkaran nifak ve İslam dininden çıkarmayan ama günahkar yapan nifak. Demek ki münafık <gülüyor> iki tüllüdür. Bir kafir olan, cehennemde ebedi kalacak olan, ikincisi de kafir olmayan günahkar olanıdır. Hatta bu kafir olan da Allah Teala innel münafıkîn fi'd-derkil esfali minen nâr. <gülüyor> o münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacaklar buyuruyor. Demek ki bunlar Cehennemin bir de en alt tabakasında olacaklar. Kimdir bu itikadi? Bunlara itikadi münafık deniyor. Öbürlerine de ameli münafık. Birisi itikadi inanç olarak münafık, öbürü ise ameli münafık. Ameli münafık aleyhissalatü vesselam bir hadisiyle dört sıfatlarını, bir hadisinde de üç sıfatlarını anlatıyor. Nedir onlar? İşte münafık diyor, konuştuğu zaman yalan söyler. Konuşunca yalan söyler demek ki. Söz verdi mi sözünü yerine getirmez. Vaadinde de muhalefet eder. Vaad etti mi yapacağım, edeceğim, getireceğim, götüreceğim. Bu noktada ne yapar? Muhalefet eder. Başka bir hadiste de dört tane sıfatını anlatıyor. Bu üç tanesi bir de dörtüncü sıfatı da Ve izâ khâsa mefacar. Bir kişiyle alıp veremediği oldu mu, düşmanlı oldu mu da fakir olur. Çok aşırı gider. Yani karşı tarafa zulmeder. Haddini aşar. Bu işte sıfatlar ameli olan münafıkların sıfatlarıdır. İtikadi münafıklar ise, bu büyük münafıklar ise aslen iman etmemişler. Aslen kalpleri Allah'a teslim olmamış, inanmamışlar, fakat inanıyor gibi kendilerini ne yapıyorlar? Gösteriyorlar. İşte asıl münafıklar bunlardır.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 Metun amelleri ider. Legen echrek billahi billen die de kwaad van naamelu. Eira sulum eir, Allah ha' urtapoche gejaf, ulu san, metun amelleri bochechhar. Gider. Kieksik u frek girelse, xirkedu xerse noon, metun amelleri bochechhidjur. Bochechhar Allah ha' jaffiru ejuxrake bijhi, wa jaffiru madun ezer die kenima jesha. Allah ha' la kende sina urtapoche, maar onen harijndeki gunhları affedendir. Allah taala dilerse bütün gunhlarına affeder. İçki içmişsin sen nerce? Allah taala affeder. Zulmetmişsin. Kendi nefsine. Eğer tabi mahlukata zulmetmişsen kul hakkıdır Allah taala onu affetmez. Ancak o kul kullar affederlerse, heller denlerse. Ama Allah'a isyan etmişsin. Namaz kılma missin sen nerce? Tövbe ettin. Iman ettin, Salih de amel die allah man is. Ik ben Ama Allah'a die de man is. Ik ben de man die de man is. Ik ben de man die de man is. Ik ben de man die de man is. de man die de man is. de man die de Demek ki en büyük zulüm nedir? İnsanları öldürmek midir? Hayvanlara eziyet etmek midir? Değildir. Allah-u Teala'nın hakkını vermemek, Allah'ın hakkını çiğnemek nedir? En büyük zulümdir ki o da şirktir. Allah-u Teala'nın affetmediği. Allah-u Teala'nın isimlerinde ve sıfatlarında ona ortak koşarsan ne demek bu isimlerinde ve sıfatlarında ya da rububiyetinde ve unuviyetinde Yani ibadetinin herhangi bir çeşidini Allah'tan başkasına yaparsan namazındır, duandır, secdedir, kurban kesmedir, adak adamadır, tevekküldür, korkmadır, sevgidir. Bunların hepsi ubudiyettir. Bunları Allah'ın dışında bir mahlukata yaparsa, tabi sevgi dediğin mutlak sevgi, korku dediğin mutlak korku yoksa kişi yani mümin kardeşlerini sever, eşini sever bu ayrı bir şey. Fıtri olan sevgiler var bir de Allah sebebiyle sevilen zatlar vardır. Asıl sevgi yani mutlak sevgi Allah'a karşı yapılır. Mutlak korku Allah'a karşı yapılır. Mutlak tazim, yüceltme, saygı duyma Allah'a karşı yapılır. Tam bir tevekkül Allah'a karşı yapılır. İşte bu ibadet çeşitlerinden herhangi bir çeşidini teşrih eder. Yine ibadet çeşididir. Kanun koyma, bu kanunları tatbik etme. Kişi eğer bu ibadetlerden bir tanesini Allah'tan başkasına yönlendirirse Ne yapmış olur? Allah'a ortak koşmuş olur. Hem uluhiyetinde hem de rububiyetinde. Derse ki bu kainatta başka bir ilah var, tasarruf eden. Haşa işte şeyhler var, zatlar var, cinler var. Bunlar işte insanların kaderlerini değiştirirler. Ya da dar, dara düşen insanları kurtarırlar, medet ederler. Ya da onlardan istediğin zaman yardımcı olurlar, ahirette şefaat edenler gibi. Burada sen ibadetten bir çeşidini Ya da Allah'a ait olan bir sıfatı başka bir mahlukata vermez sebebiyle ne yaptın? Şirke düştün. Ya da hakimiyet hakkını Allah'tan başkasına verdin mi ne yapıyorsun? Şirke düşüyorsun. Neden? Çünkü nasıl ki allah Teala bu kainatın yaratıcısıysa, rızık veren Oysa ve bu noktada da aynen bu şekilde iman etmemiz gerekiyorsa o zaman hakimiyet de tamamıyla Allah'a aittir. Eğer birileri çıkıp da insanlara kanun koyarlarsa, yasama, yani e, yasa koyarlar, kanun çizenler, haram olan şeyleri helal olarak, helal olan şeyleri haram olarak bu şekilde belirlerlerse, bunları tatbik ederlerse ne yapmış onlar? Kendilerini ilah konumuna koymuş onlar. Çünkü, Allah-u Teala, elâ lehul halku vel emr diyor. İyi bilin ki hem yaratma Allah'a aittir, hem de emretme Allah'a aittir. Nasıl ki yaratma Allah'a aitse bu insanları yaratan sadece sadece Yüce Allah'sa, rızık veren sadece Yüce Allah'sa bütün bu kainatı evirip çeviren, güneşi doğuran, dünyayı dö döndüren, yağmuru indiren Allah'sa Celle Celaluhu o zaman hakimiyet de Allah'a aittir. Ama وَمَيُؤْمِنُ أَكْثَرٌ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ İnsanların birçoğu Allah'a iman ederken şirk koşarlar diyor. Şirk üzere Allah'a iman ederler. Ne yaparlar ve insanların birçoğu da şu anda asrımızda yaşayan insanların ekserisinin şirki hangi noktada hakimiyet noktasında? Neden? Çünkü uzun süredir 80-90 seneden beri Allah'ın hakimiyeti ortadan kaldırılmış. İslam şeriatı iptal edilmiş ve Onun dışında insanlara verilmiş, kafirlere verilmiş, tağutlara verilmiş, bizim gibi beşeri olan, beşer insanlar, kendileri aslen ya kafir olur ya da Müslüman diye iddia ederler, İslam'a nisbet eder ama aslen dinle alakası olmaz. Kanunları bunlar çizerler, bunlar bellerler. Ve insanlar da onlara tabi olurlarsa ne, ne yapıyorlar? Onları Allah'a ortak koşmuş oluyorlar. Als je jezelf zoekt, In ga je naar de andere kant, dan ga je naar de andere kant, dan ga je naar de andere kant, dan ga je naar de andere kant, dan de andere kant, dan ga je naar de andere de başka birisine yönlendirecek olursa hakimiyeti Allah'tan başka insanlara verecek olursa, onları teyit edecek olursa o yatarak, gidip onları tercih ederek, işte milletvekilleri seçerek bunları ne yapıyor? Meclise gönderiyor. Meclise gittikleri zaman insanlara teşri yaparlar, kanun koyarlar. Ve kanun koyarken de bunlar Kur'an ve Sünnet doğrultusunda değil, yasa, anayasa mevcut olan, küfür anayasası, o doğrultuda ne yaparlar? Kanun koyarlar. İşte faiz serbesttir mesela derler. İçki serbesttir, birerçiz hatta üretilir. Mesela cihat yasaktır. İşte başörtüsü şu alanlarda yasak yasaktır. İşte devletin barışma şeyi, sulh durumu şu şekilde olur. Şu şekilde düşman edinilir, Şu şekilde bilmem ne yapar. Burada hep kararlar alınır. Yani hayat tarzı, hayat şekli, yaşanma şekli oralarda alınır. Ve bu kararlar alındıktan sonra da tatbik edilir. Burada kendilerini ilah konumuna koymuş oluyorlar. Halbuki hüküm sadece sadece Allah'a aittir. Ve İslam'da müştehid olan alimler otururlar. Bazı noktaları da beyan ederlerken Kur'an ve Sünnet ışığı içinde. Yani Kur'an'da bir hüküm varsa zaten bütün insanlar toplanmış olsa da ona muhalif hüküm koyamazlar. Nedir? Mesela allah Teala içkiyi haram kılmıştır. Bütün insanlar, bütün müştehidler toplansalar, içkiyi serbest yapanın haram olmasın, yasak olmasın diyebilirler mi? Diyemezler, küfür olur. Çünkü burada söz sadece Allah'a aittir. Ama bira içkiden midir, değil midir, haram mıdır, değil midir bira geçmediği için Kur'an'da ve sünnette ne yaparlar? Müştehidler kıyas yoluyla içkiye kıyas ederekten denler ki bira da haramdır. Neticede akıllarına göre değil, yine Kur'an ve sünnete dönerek ne yaparlar? Onu da belirlerler. Dolayısıyla İslam'da alimlerin koymuş oldukları kurallar, kanunlar, kendi nefislerinden değil, İslam'a dayanarak ne yapıyorlar? Getiriyorlar ve diyorlar ki bu tahminimiz allah Teala emredecek olsaydı bu şekilde emrederdi diye fetva verirler. Ama günümüzde kanun yaparken Kur'an ve sünnete göre olmadığından dolayı kendi nefisleriyle, akıllarıyla koyduklarından dolayı Burada hepsini ne oluyor? Hepsi küfür oluyor. Evet, demek ki onları da teyit edenler ne oluyorlar? Küfre girmiş oluyorlar. Ve bu noktada amelleri boşa çıkmış olur. Allah korusun, farkına varmadan belki de. İşte bu şekilde şirk ne yapıyor? Kişinin amelini yok ediyor. Neden bu kadar hani tehlikeli? Çünkü bazı şeyler vardır ki çok hassastır ve bunlar affedilmez. Örnek veriyorum, insanın hayatında da var olan bir şeydir bu. Herhangi bir kişinin eşi, bir erkeğin eşi, o erkeğe ihanet etmiş olsa, örnek veriyorum, on sene boyunca kocasına itaat eder, kocasına hanımlık yapar ama bu on sene süre zarfında gizliden meselen iki veya üç kere başka erkeklerle beraber bulunsa ve kocası bunu bilse, normalde ne yapar o koca? böyle bir kadını yanında barındırmaz, değil mi? Bir kere dahi ihanet etmiş olsa iş bitmiştir. Çünkü bunlar affedilmez. Nasıl ki insan onu affetmiyorsa hanımının yapmış olduğu bir tane ihaneti kocasından başkasına sadece bir gün böyle giderse onu koca edinirse kendisine nasıl ki affetmiyorsa işte Allah-u Teala da böyle kendisine şirk koşuldu mu kesinlikle affetmiyor. Ya da örnek veriyorum, Mesela bir kova suya bir bazı zehirler vardır ki bunun bir damlası dahi konacak olsa bütün suyu ne yapıyor? Zehirli yapıyor ve insanı öldürüyor. Bu kadar tehlikeli asitler var, zehirler var. Bir damla sadece koca hatta bir varile diyorlar. Koca bir varile bir damla o zehirden aktarılacak olsa ne olur? o zehir ifsad Yani o varil içindeki su fesad olur ve ki kişi içecek olsa ölür. Bu kadar yani nedir? Sakıncalı bir şeydir. İşte şirk de aynen böyledir. Ya da tertemiz güzel bir suya, içeceğiniz suya bir damla necaset damlayacak olsa ne yaparsınız? O suyu dökersiniz. İşe yaramaz. İşte şirk de bu kadar kötü bir şeydir Allah karşı. Bundan dolayı diyor, hani onlar mümin olduklarını söylerler ama Bunlar mümin değildir Allah katında. Evet. Bir de münafıkları daha iyi tanımak için asrına, tarihine bakacak olursak bunlar ne zaman zuhur etmiştir? Bunların zuhur etme zamanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicret edişinden bir müddet sonra başlıyor. Yani Mekke'den münafık yoktu. Neden yoktu? Çünkü orada isteyen iman ediyordu. İman ederse de eziyet görüyordu. Müşrikler tarafından sıkıntı duyuyordu. Ama bunu isteyerek, inanarak yapıyordu ve katlanıyordu. Ama Medine'ye gittikten sonra durumlar daha da rahat oldu. Bu sefer Müslümanlar güçlendiler. Mekke'de Müslümanlar zayıftılar. Onları koruyacak kimse yoktu. Ama Medine'de Müslümanlar güçlendiler. Hatta devletleri oldu. Kuvvetleri olunca bu sefer bazı kişiler maslahat icabı Ne yaptılar? İman ettiklerini gösterdiler. Ve bunların başında Abdullah İbni Ubey İbni Selun denen şahıs geliyor, münafıkların lideri. Münafık olma sebebine gelince şimdi Medine'nin konumunu da öğrenmiş olsak daha iyi anlarız. Medine'de Ali Vesselam hicret ederken Medine'de hem Yahudiler yaşarmış az miktarda Hristiyanlar, bir de müşrikler yaşarmış. We de kabinet. tane kabilesi varmış. is, ve Hazrec diye. Bunlar Arap. het tane is, Arap kabilesi. het ve in diye. Ve bunlar tarihinde, is zamanda çok savaşmışlar, kan dökmüşler. is, dan is het niet. Als het niet is, dan is het niet. Als het niet is, dan is het niet. Beni het Yani Kaynuka oğulları, Kureyza oğulları, bir de Nadir oğulları diye üç tane de Yahudi kabilesi yaşamış. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra ilk yapmış olduğu şey oradaki Yahudilerle bir anlaşma yapması. Neydi anlaşma? Yani burası bizim vatanımız oldu, biz buraya geldik, siz de burada yaşıyorsunuz. Yani burada ortak bir yaşantı var. O zaman bu ortak yaşantımızda gelin ittifak edelim. Ne biz size zarar verelim ne siz bize zarar verin. Eğer dışarıdan birisi Medine'ye saldıracak olursa beraber müdafaa edeceğiz. Sizlere de saldırsa bizi karşısında bulacak, sizi koruyacağız. Bizlere de saldırsa siz bizi koruyacaksınız. Aynı şekilde karşında sizi de görecek. Bu şekilde yani madem bu toprak beraber kullanıyorsak o zaman beraber ne yapalım? Müdafaa edelim diye bu şekilde Aleyhisselam onlarla anlaşmaya giriyor. Bunlar da kabulleniyorlar. Ancak ihanet edecek olursanız diyor, bozacak olursanız o zaman aradaki anlaşma bozulmuş olur ve ona göre de tasarrufta bulununuz. Tabii bu Yahudiler rahat dururlar mı? Anlaşmayı kabul ediyorlar. Tamam diyorlar. Bir müddet geçiyor. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Bedir Savaşı'na girdikten sonra yenince müşrikleri bakıyorlar ki Yahudiler bayağı güçlü, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayağı güçlü etrafındaki kişiler güçlüdürler, münafıklar da daha o zaman İslam'a girmemişler. Bakıyorlar ki Müslümanlar çok güçlüdürler ve münafıklar korkudan gidip diyorlar ki biz de iman ettik. Halbuki gerçekte iman etmemişler. Yahudiler tabii zoruna gidiyor. Özellikle müşrikleri yenmeleri, Bedir Savaşı'nda Müslümanların müşrikleri yenmeleri sebebiyle İyice Müslümanlara kin ve nefret içerisinde bulunuyorlar. Zaten eskiden beri bu kin ve nefret var. Sebebine gelince onlar peygamberi kendi içlerinden bekliyorlardı. Bizden gelecek diyorlardı Yahudiler. Ne zaman ki baktılar Araplardan geldi bu peygamber aleyhissalatü vesselam. O zaman ne yapmadılar? İman etmediler, kabullenmediler. Evet, Bedir Savaşı da vuku bulduktan sonra Bunlardan tabii her bir kabile ayrı ayrı müstakil yaşıyor. Onlardan kaynoka oğulları diyorlar ki <gülüyor> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte müşrikleri yendi. Artık güçlü oldu. Yani bunlara karşı tedbir almamız lazım. Bunlara karşı işte yani hazırlık içerisinde bulunmak lazım bunlar yani yarın öbür gün gerekirse bizim toprakları da alırlar, güçlenirler diye kendi içlerinde konuşuyorlar, planlar kuruyorlar. Ve Müslümanlara çok büyük bir kin ve haset içerisinde olduklarından dolayı bir gün Müslüman bir kadın e, Kaynuka pazarına gidiyor çarşısına bu Yahudin yoğun olarak yaşadığı bölgede. O pazara gidiyor, bir koyumcuya uğruyor, altın almak isteyince Yahudi yüzünü açmasını istiyor Müslüman kadından. Müslüman kadın yüzünü açmıyor. Bu sefer Yahudi, işte Müslüman kadın oturunca örtüsünü alıyor, işte şeye, e, sandalyeye bağlıyor, ta ki kalktığı zaman avreti açılsın. Böylece ona gülsünler. O Müslüman kadın kalkınca avreti açılıyor, onlar da kahkaha atıyorlar. Bu sefer imdat diye bağırıyor Müslüman kadın. Onun imdadına hemen bir Müslüman yetişiyor pazarda, işte işi olan bir Müslüman. Olayı görünce, bilince, öğrenince o Yahudi'ye saldırıyor bu işi yapan ve o Yahudi'yi öldürüyor. Yahudi'yi öldürünce oradaki Yahudiler toplanıyorlar, o Müslümanı öldürüyorlar. Öbür Müslümanlar toplanıyorlar ve vs. Yahudiler toplanıyorlar, kargaşa oluyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e haber gönderiyorlar Müslümanlar. Durum bundan ibaret. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haberi alır almaz ne demek bir Müslüman kadına böyle yapılmış. Örtüye el uzatılmış, hemen orada hazırlıyor sahabe-i kiram ile beraber ve kaynuka oğulların oldukları mıntıkaya hızlı bir şekilde gidiyorlar. Onlar da İslam ordusunu görünce, şimşek gibi geldiklerini görünce hemen kalelerine çekiliyorlar ve korkudan dışarı çıkıp savaşamıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam etraflarını muhasara altında tutuyor bir müddet. Ondan sonra diyorlar işte tamam biz özür dileriz, bu yaptığımız hatalıydı korkudan dolayı. Bizi affet, Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor, sizi affetmeyeceğim. O zaman diyorlar, diyorlar hani bizi bırak biz buradan gidelim. O zaman Aleyhisselatü Vesselam kabul ediyor bu şartı ve oradan onları sürgün ediyor. Bütün o kabile mensuplarını tamamıyla ne yapıyor? Sürgün ediyor orada. Ve o bölge Müslümanlara kalıyor. Böyle olunca bu sefer nadir Yahudileri bayağı öfkeleniyorlar. Öbür Yahudiler de öfkeleniyorlar. Bizden bir kabile sürgün edildi. Ve bu adam ile etrafındaki Müslümanlar gün be gün güçleniyorlar. Bu sefer aradan müddet geçiyor. Müslümanlardan bir tanesi hatayla bir müşriyi öldürüyor müşriği hatayla öldürdüğünden dolayı onun diyeti ödenecek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benin nadire gidiyor. Diyor ki bunun diyetini ödeyeceğiz, ortaklaşa ödememiz lazım çünkü anlaşmamız böyleydi. Onlar da tamam diyorlar, burada bekle diyorlar biz işte bu diyetin yarı olan parasını getirelim. Şurada bir gölgede bekle biz getirelim deyince aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubekir'le beraber orada bir gölgede beklerken Bunlar kendi aralarında anlaşma yapıyorlar ve diyorlar ki fırsat bu fırsat ayağımıza kadar geldi bu peygamber. Sizden bir kişi işte gitsin bir büyük bir taş alsın, çatıdan da kafasına atarsa böylece öldürür ve böylece ondan kurtulmuş oluruz diye plan kuruyorlar. Tam bu esnada bunu tam gerçekleştirmek üzere hazırlık yaparken Resulullah Efendimize vahiy geliyor. Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam onların bu planını onlara ona bildirince Resulullah Efendimiz sanki ihtiyacını giderecek, tuvaletin giderecek gibi kalkıyor, biraz uzaklaşıyor sonra oradan Medine'ye gidiyor. Hazreti Ebubekir de bekliyor, gelmiyor aleyhissalatü vesselam. Biraz bakıyor etrafını arıyor, bulamayınca o da Medine'ye geliyor. Ya Resulullah ne oldu, neden sen geldin? Ya Ebubekir diyor, bunlar plan kurdular, beni öldürmek istiyorlardı. Ve bu planların haberi bana geldi. Ve o esnada hemen ordunun hazırlanmasını emrediyor aleyhissalatü vesselam. İslam ordusu itaat ediyor, hemen hazırlanıyorlar ve onların da üzerine yürüyorlar. <gülüyor> onların da üzerine yürüyünce bunlar da korkuya kapılıyorlar, kalelerine çekiliyorlar. Savaşmıyorlar korkuda ve onlar da diyorlar ki kardeşlerimiz gibi ne yaptıysan bizi de bırak, biz de gidelim. Bizi de sürgün et. Deyince aleyhissalatü vesselam bunları da kabulleniyor ve diyor ki sadece bir deve yükü ne alabilirseniz bunu alacaksınız geriye kalan bütün her şeyi bırakacaksınız. Diye oradan sürgün ediyor. Bir kısmı Şam'a gidiyor, bir kısmı Hayber'e gidiyor. Dağılıyorlar. Ve oradaki mallar tabii Müslümanlara kalıyor. Ama çıkarken de evlerini yıkıyorlar. Eşyalarını kuruyorlar. Sırf Müslümanlar faydalanmasın diye Allah-u Teala ayette onlar hakkında buyuruyor. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِاَيْدِيهِمْ وَاَيْدِ mu'minin. Ik i̇şte heb evlerini kendi elleriyle de müminlerin, müminlerin elleriyle yıkarlar diyor. van çevirirler. Yani bu dünyada böyle muvaffak olmazlar. Kendi elleriyle eşyalarını, evlerini yıktılar. Ve onları da sürgün ediyor van de honneur van de honneur van de honneur van de honneur van de honneur van de karşı. Bunların da ihaneti Hendek Savaşı'nda oluyor. de Müslümanları arkadan vurmak için müşriklerle falanlar kuruyorlar. Fakat muvaffak olamıyorlar. O olay uzun. Sonra Hendek Savaşı bittikten sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe iman eden diyor. ikindi namazını Kureyza oğullarında kılacaktır diyor. Bu kadar hızlı bir şekilde hani oraya gidilmesi lazım. İslam ordusu oraya gidiyor. Onlar da hemen kaleye çekiliyorlar, kilitliyorlar kapıları. Çıkıp savaşmıyorlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları kuşatıyor. Özür dileriz, yapma, etme, biz şöyledir, böyledir, aleyhissalatü vesselam kabulleniyor. Ne yaparlarsa ya bırak işte öbür kardeşlerimiz gibi bizi sürgün et falan, aleyhissalatü vesselam kabullenmiyor. O zaman diyorlar bir hakem aram bizim hakkımızda hükmetsin diyorlar. Tamam diyor, kimi seçerseniz Diyorlar ki Sad bin Muaz'ı seçeriz. Sad bin Muaz, İşte zamanında Yahudilerle anlaşmalara giren, yani o yani zamanında müşrik iken araları çok iyiymiş. Yahudiler severlermiş, o da onları severmiş yani araları çok iyiymiş. Daha sonra İslam'a girmiş mübarek bir sahabe Hatta o zat vefat ettiği zaman Resulullah Aleyhisselam senden diyor ki ayak yani adım atacak bir yer kalmamıştı o kadar melek gelmişti diyor onun cenazesine. Ve Rahman'ın arşı sallandı diyor onun ölümüne. Bu kadar değerli bir sahabeydi. Diyorlar ki o sahabe gelsin, bizim hakkımızda hükmetsin, hakim olsun. Resulullah Efendimiz ve çağırın diyor, nerededir? Diyorlar, ya Resulullah yaralı şu anda Medine'de. İşte Hendek Savaşı'nda yara almıştı. Aleyhisselatü gidin, gidin getirin diyor. Gidip getiriyorlar yaralı haliyle. Ya Sa'd diyor, işte bu Yahudiler seni hakem tayin ediyorlar, onlar hakkında sen hükmedeceksin diyor. Yahudiler, Yahudilere diyor ki, beni mi hakem tayin ettiniz? Evet diyorlar. Şimdi ben hükmettiğim zaman bunu mu kabul edeceksiniz? Evet diyorlar. Bunlar zannediyorlar ki torpil geçecek. Evet biz kabulleneceğiz diyorlar, sen hakkımızda hükmet. Yani ne olacak, çıkıp gidecek miyiz, affedecek mi, peygamber bizi öldürecek mi, ne olacak? Tamam diyor. Ondan sonra topluyorlar işte erkekleri, Müslümanlar da toplanıyorlar. Sa'd diyor ki benim hükmüm diyor, erkekleri öldürülecek, kadınları ve çocukları Müslümanlara ganimet diye dağıtılacak. Aynı şekilde Müslümanları da bütün, yani malları da Müslümanlara kalacak. Benim hükmüm budur diyor bunlar hakkında. Bunlar tabi şaşırıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber diyor. Sen yedi göğün üzerindeki yüce Allah'ın hükmüyle hükmettin diyor bunlar hakkında. Yani hüküm buydu zaten bunlar hakkında Allah'ın hükmü. Ve sen de o hükme isabet ettin diyor yasa. Bu hükmü verdikten sonra tabii onlar şok oluyorlar. Torpil geçer şubu diye ve hatta bize merhamet eder zannettikleri o zat ne yaptı? Allah'ın hükmüyle hükmetti onlar hakkında. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün emretti sahabe-i kerram erkeklerini getirdiler. O gün 600 ile 700 arasında Yahudi öldürülüyor. Geriye kalan işte kadınlar, çocuklar da Müslümanlara dağıtılıyor. Ve malları Müslümanlara taksim ediliyor. Böylece Medine'yi Yahudilerden temizlemiş oluyor. İşte bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem Nebiyür rahma hem de Nebiyür Melhame Onun sıfatı budur. Hem rahmet peygamberidir hem de savaş peygamberidir. Yani Allah için en şiddetli olandı. gözü Gözünü kırpmazdı Allah'ın dini dini için. Ama bununla beraber nefsine yönelik olacak olan zulümler olursa hepsini affederdi. Çok bağışlayıcı, çok affeden bir zattı. Çok merhametliydi. Küçük çocukların ağlamasına dahi tahammül etmez namazını kısa tutardı. Halbuki namazı uzun uzun tutmak isterdi. Sırf küçük çocuk yazıp fazla ağlamasın. Annesini üzmesin diye şefkatinden dolayı namazını ne yapardı? Kısa tutarmış. Bu kadar merhametli ona bir peygamber Allah'ın dini olduğu zaman da bu kadar da şiddetli olur. Ve o Yahudiler de öldürdükten sonra Medine tamamıyla temizleniyor. İşte bu Müslümanların güçlü olduğu dönemlerde münafıklar ne yapıyorlar? Korkudan dolayı gelip Müslüman olduklarını ilan ediyorlar. Ve bunların başında da Abdullah bin Ubey var. Bu ise Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmemiş olsaydı başlarına kral olacakmış. Tam bir hazırlık içerisindeyken Medine halkı evs ve hazreç sen işte başımızda kral ol diye onu seçerken hazırlık içerisinde olurken Peygamber Efendimiz oraya hicret edince aleyhisselam İslam yayılınca artık krallığı bitiyor. İşte taht gidince makam gidince Resulullah Efendimiz'e düşman kesiliyor ve oradan başlıyor nifak. Harikati, we hebben lideri de oydu. Evet, işte bu we iman een fuklarin ama de ride ojdu. Eet, ijstabu, we hebben een fuklarin die de ride ojdu. Eet, die de ride ojdu, die Ama gerçekte ancak kendi de aldatırlar. Bunun farkında da değiller diyor. Gerçekte bunlar Allah'a, Resulün, Allah Resulünü ve müminleri aldatabilirler mi? Aldatamazlar. Bir kişi ne kadar hayırlık yapsa, ne kadar ikiyüzlülük yapsa bunun zararını kime dokunacak? Neticede kendisine döner. Müslümanlara bir zararı olmaz. Evet dünyada belki ihanet eder birisi ikiyüzlü, Müslümanı arkadan vurur. Ama neticede o Müslüman hiçbir şey kaybetmemiştir. Örneğin mesela Çeçenistan'da hatta komutan hatta Allah kabul etsin şahadetini şehit edildi. Şehit edilirken münafık birisi tarafından şehit ediliyor. Postacı görevini yapan, işte götür getir işlerini yapan, samimi görünen, yakınlardan işte sayılan bir yes sözde mücahit ismi Ne yapıyor? Ruslarla işte gizli anlaşmalara giriyor. Onlar ona bir zarf veriyorlar. İçinde zehir var. Bunu Hattab'a götür diyorlar. Bunu açtığı zaman zaten zehir sebebiyle toz şeklinde o zehir onu öldürecektir diye. O zarfı götürüp Hattab'a veriyor. Sana bir mektup var diye. hattat açtığı zaman onun tozu işte ellerine bulaşınca, nefes alınca Çok etkili olan bu zehir ne yapıyor? Hattab'ın şehit olmasına sebebiyet veriyor. Bu insan böyle bir ihanet etmeyle, münafık yapmakla Hattab'a mı zarar verdi yoksa kendisine mi zarar verdi? Tabi bu Allah'ın izniyle bu öldürüldü. Bu casus olan, hayır olan kişiyi Müslümanlar yakalıyorlar, onu idam ediyorlar. Birkaç dolar için böyle bir ihanet etti. Gerçekte Hattab'a bir zarar olmadı. Hattab'in şehit olmasına sebebiyet verdi. Zaten isteği de buydu. O yüce makama ulaşmasına sebebiyet verdi. Ama kendisi böyle yapmakla da cehennemin en alt tabakasında yanmayı da ne yaptı? Hak etmiş oldu. Aslında kaybeden nedir? Kendisidir. O yüzden diyor bunlar Allah'ı ve eminleri aldatamazlar. Gerçekte kendi nefislerini aldatınlar. Fî kulubihim maradun fezâdehumullahu maradâ. Wij hebben een kwaadheid in ons hart, en wij zijn niet allah We zijn niet goed. We zijn niet goed. We zijn niet goed. We zijn niet goed. We zijn niet goed. We beyan ediyor bize, öğretiyor, bildiriyor. niet kalbi hastalıkla dolu olan goed. bir kalp niet Bu da ölüdür. Taşlardan daha da katıdır. Müminlerin kalbi vardır ki Allah'ın zikri olduğu zaman ürperen, gözyaşı döken, etkilenen, imanı artan bir kalptir. Üçüncü çeşit bir kalp vardır ki o da münafığın kalbidir ki hastalıkla doludur. Hep şüphelerle doludur. Bir iman eder, bir küfre girer, bir Müslümanlarla beraber olur, bir onlara karşı cephe alır bir müşriklerle beraber olur. Böyle gidip gelir. Neden? Çünkü kalbi hastalıkla dolu. Sabit değil, sağlam değil. Sahabenin kalbi safa sağlamdı. İman etti mi tamam artık o imandan dönmezdi. Bilal Habeş işkence altında dönmedi. Ammar Yasir annesi Sümeyye ve işte Habab ve Sa'ir sahabe-i kiram iman ettikten sonra bir daha dönüş yapmadılar, tereddüt etmediler. Ama bu münafıklar bir müminlerden onlar, bir müşriklerden onlar, bir Yahudilerden ber beraber onlar. Yani her renge bürünürler. Neden? Çünkü kalpleri hastadır. Ve bunlar iman ile küfür arasında cirit atarlar. Yani bazen iman ederler, kalplerine girer. Bir müddet böyle imanca, Müslümanca yaşarlar, biraz geçer. Allah-u Teala bir musibet gönderir, bir bela herhangi bir imtihanla hemen ik heb een tijdje geleden gehoord. Ik heb een tijdje geleden ik Gerçekte ifsad edici onanlar onlardır. Fakat farkına varmazlar. Inşallah bu ayetin tefsirini gelecek hafta ne yapacağız? Çünkü bu konu uzun. Yani münafıklar nasıl ifsad ederler, nasıl bozarlar, Müslümanlara nasıl zarar verirler? Bu inşallah uzun bir konu. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil 'alamin, Subhanekallahu me bihamdik. Eşhedu en la ilahe illa wa